Açık, gazete. açık gazete. Ee, Şimdi bir e, konuğumuz olacak. E, bu Yeşil Yol davasından bahsetmiştik. İptal edilen Yeşil Yol davasından avukat İbrahim Demirci ile bir bağlantımız olacak. Ona geçebiliriz. E, İbrahim Bey merhabalar. Ha, merhaba günaydın. <gülüyor> günaydın. günaydın. Merhaba Ebru Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Olumlu Biz bir daha... haberle. Bizler, bizler de iyiyiz sağ olun. Çamlı aynı zamanda. Dolayısıyla dağda da yani. Ee, Hem de biraz... güzel haberler de geliyor. <gülüyor> Moral evet, de verici iyi, haberler iyi geliyor. Haberler, i̇yi haberler de var yargıdan. Gerçi bunun yanı sıra kayıplarımız da var Sel'den dolayı. Zenev evet maalesef. şeyde. Evet evet. Art, art Yusuf elinde. İki gündür üç gündür aralıksız süren yağmur var. Ee, genelde Temmuz ayı çürük ayı diye ifade edilir. Yağmurludur, nemlidir ama hiç durmadan yağdığı için, e, tabii doğaya da müdahale ettiğimiz için maalesef böyle kayıplar yaşamak durumunda kalıyoruz. Yani işin üzücü tarafı o yani. Ee, kalan kalanlara başsağlığı diliyoruz. Ee, umarım bundan sonra e, olmaz diye de öyle bir temennimiz olsun, dileğimiz olsun. Ee, bu Yeşil Yol Projesinin iptali söz konusu oldu. Bu Danıştay kararının ne anlama geldiğini bize kısaca özetleyebilir misiniz? E, tabii özetleyeyim hemen e, temanın 2013 yılında açtığı bir dava vardı e, 1/100 binlik çevre düzeni planına ilişkin e, Doğu Karadeniz'i kapsayan bir plan bu e, bu planın içinde yeşil yol yer alıyordu yeşil yola karşı dava açtı tema e, mahkeme yeşil yol ile ilgili kararı iptal etti Çünkü orada kara şeyde çevre düzeni planında yeşil yol diye tabir edilen şey Yaylaların entegrasyonu diye ifade ediliyordu. Danıştay da dedi ki yaylaların entegrasyonu belirsiz bir kavramdır. Yani bu kavramla bana gelmeyin, Hani bu kavramı düzeltin ondan sonra yeni bir plan yapın dedi. Bir açık kapı bırakmıştı Danıştay hı hı. idareye. İdare de bu gibi durumlarda zaten o açık kapıyı çok rahat kullanabiliyor. Bu hı hı. sefer yaylaların entegrasyonu kavramını yayla koridoru diye başka bir kavrama dönüştürdü çevre düzeni planını revize etti. Yeni bir karar çıkardı. Yeni bir plan çıkardı ortaya. Biz de e, Çamlı Hemşinliler olarak e, o plana karşı dava açtık. E, bu aldığımız yürütmeyi durdurma kararı e, yayla koridoru diye ifade edilen yolun e, iptaline yönelik bir karar, ka, karar. Daha doğrusu iptaline yönelik değil de yürütmesinin durdurulmasına, e, durdurulması kararı. E, çünkü Kararı veren merci danışta idari dava dava daireleri kurulu dosya tekrar şeye gidecek mahkemesine gidecek mahkeme esasa dair bir karar verecek. Ama bu karar yürütmeyi durdurma kararı şu an itibariyle daha doğrusu Şubat Mart ayından itibaren geçerlidir yürürlüktedir herhangi bir şekilde geri alınmamıştır. Tüm idari Hı. kurumların kuruluşların başta bakanlıklar olmak üzere Rize Varlığı Rize İl Özel İdaresi burada yeşil <gülüyor> yeşil yolu uygulayan kurumlar. Bu kararı yürütmeyi durdurma kararını derhal yerine getirmek zorundalar anayasa olarak, yasa olarak. Şimdi isterseniz Danıştay'ın gerekçesini ben size ifade edeyim. Yürütmeyi durdurma gerekçesini. Hı -hı. Yani ben çok kısa bir paragraf yani uzun uzun tabii karar anlatıyor ama Hı -hı. en can alıcı, en önemli gerekçesi o. Çünkü bu dosyada yaklaşık 100, kişilik, 100 sayfalık bir bilirkişi raporu var. Sadece içinde yeşil yol yok, yok tabii ki ama çevre düzeni planı içinde doğayla ilgili, çevreyle ilgili açtığımız başka hususlar da vardı. Bu 100 kişilik rapora refere ediyor Danıştay gerekçesini ve şöyle söylüyor. Dava konusu plan ile öngörülen yaylalar arası ulaşım koridorunun kendi özgün koşulları ve doğal çevresiyle yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine sunduğu altyapı imkanları nedeniyle yol boyunca sürekliliği olan bir yapılaşmaya yol açacağı, yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır diyor. Yani buradaki ifade gerekçe çok önemli bir gerekçe çünkü artık bir önceki Danıştay kararı gibi bu kavram belirsizdir, belirlidir. Tartışması yapmıyor. Gerçekten şunu ifade ediyor, diyor ki, yani yeşil yol sonuçta e, mevcut haliyle zaten yeterince yıkıma yol açmıştır e, Karadeniz yaylalarında. Yani artık hani bu yeşil yolla ilgili herhangi bir şey yapmayın çünkü yaparsanız bütün yaylaları ortadan kaldıracaktır diyor. Yani artık bu noktada idarenin herhangi bir şekilde bunun ismini değiştirerek kimliğini, sıfatını değiştirerek veya başka yollarla tekrar yeşil yolu gündeme getirebilmesi mümkün değil. E, hiçbir kamusal yararı olmadığı konusunda da galiba bir cümle var öyle değil mi? <gülüyor> e, kamusal yarar olmadığı konusunda yani Danıştay'ın e, da e, cümlesi var. E, açtığımız yeşil yolla ilgili bağlantılı davalar var e, şeyin içinde. Kaçkarlarda, Fırtına Vadisi'nde. Yani çünkü yolları böyle bir bütün olarak yapmıyorlar. Yolları parça parça yapıyorlar. 8 evet. kilometre, 9 kilometre. Çünkü neden? Çet sürecinden kaçırmak istiyorlar. Başka diğer izinlerden kaçırmak istiyorlar. Bir bakıyorsunuz onlarca kilometrelik, yüzlerce, 20-30 kilometrelik bir yol. Ama hepsini etap etap bölmüşler, ayrı ayrı ihale etmişler. Burası <gülüyor> Hazinda e, kavrun yolu, burası Samistal <gülüyor> e, Palovit yaylası yolu diye. Ondan sonra biz de onların tek tek bütün hepsinin davalarıyla uğraş, uğraşıyoruz. Peki bu tek tek e, bahsettiğiniz yollar bu Büyük Yeşil Yol projesi içerisinde mi dahil tabii oluyor? Ki, tabii ki, tamam. tabii ki, tabii ki. Şimdi şunu da söyleyeyim, e, yanlış anlaşılmasın, Danıştay'ın verdiği karar sadece... Kaçkarlarla Fırtına Vadisi'nin içinde yer alan yeşil yollarla ilgili değil. Danıştay, Danıştay'ın yeşil yol kararı çevre düzeni planını iptal ettiği için, yürütmesini durdurduğu için, Samsun'dan Artvin'e kadar devam eden şu anda 2700 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Ve bu yollar 1500-2000 metreden 3000-3500 metreye kotlara kadar çıkan yayralarda devam eden yollar. Dolayısıyla Danıştay'ın kararı, Tamamen bütün yeşil yolu durduruyor. Samsun'dan artmına kadar bütün yeşil yolu durduruyor. Sadece Kaçkarlar Fırtına Vadisi ile ilgili kısmı değil. Ama bizim burada Çamlı olarak açtığımız 8-10 tane yeşil yol davası var. Yeşil yol projesi kapsamındaki bağlantı yolları var. Onların çoğunda da iptal kararı aldık öyle söyleyeyim. Harika gerçekten. İbrahim ve şu da merak ediliyor. Biz bu haberi paylaştığımızda sosyal medyadaki yaşam savunucularından hep şöyle tepki geldi çok haklı olarak. Hani orada sonuçta bir, bir zarar verildi doğaya bir tahribat oldu orada. Hani bu karar geç değil mi ve bundan sonra ne yapılabilir? Yani en azından bir zarara uğrayan orada yurttaşlar oldu doğa oldu. Hani bir şeyler düzeltilebilir mi? Yani yapılan yollar var öyle değil mi öyle veya böyle işte e, açılan e, yollara bunlar ne olacak mesela bu karara göre? Bunlar çünkü ekolojiye zarar verdiği hani Danıştay tarafından açıklanmış oldu ama evet. yapıldılar da. Ya şimdi normal Normal ne diyelim yani normal koşullar mı diyelim <gülüyor> olan koşullar mı evet. diyelim ee, yani bir e, hukukun daha e, güvenilir olduğu kabul edilebilir olduğu bir durum mu diyelim. Hani, yani bu durum haricindeki herhangi bir durumda olsaydık eğer e, <gülüyor> liderinin yapması gereken e, iş şudur davayı kaybettiği zaman siz devlet memurusunuz dava açtınız sizi e, devlet memurluktan atmış. Davayı kazandığınız zaman ne oluyor? Devletinizi tekrar göreve alması gerekiyor. Neyse öğretmenseniz, öğretmen, bürokratsanız neyse. Şimdi burada da aynı şey. Bir, bir idari işlemi biz iptal ettiriyoruz. Diyoruz ki bu yol hukuka aykırıdır. Doğayı büyük bir oranda tarif etmiştir. Mahkemede bir kişi raporu alıyor. Evet, tamam evet doğru haklısınız iptal ettim. E ne olacak? İptal ettin. E yol, yol bitti ama. Yoldan <gülüyor> trafik gelip geçiyor vesaire. Yani yapması gereken idarenin o yolu artık trafikten kaldırması men etmesi eski hale getirmesi şimdi yolun, yolu idarenin eski hale getirebilme imkanı yok yani çünkü zaten evet. şimdi dün, dün geçen gün yukarı kavrundaydık Samistal'daydık yaklaşık 3000 metrelik yaylalar rakımları olan yaylalar o yollardan geçtik yeşil yoldan geçtik yani geçince zaten o şeyi hissediyorsunuz görüyorsunuz yani doğaya verdiği zararı o parçaladığı kayaları, o parçaladığı taşları, hafriyası tamamen şeylere attığını, e, yolun nasıl hukuksuz yapıldığını da görüyorsunuz. Yani kamyonlarla taşınması gereken e, kayalar, topraklar, taşlar tamamen e, dere yataklarına bırakılmış ve bu sellerin bir sebebi de odur. E, yani hı hı. biz ileride Fırtına Vadisi'nde daha büyük, büyük seller bekliyoruz. Çünkü e, Fırtına Vadisi kaç karlar yaylaları? Bu Yol sürecinde en fazla zarar gören e, bölümlerden bir tanesidir. Çünkü en çok yolun yapıldığı, bağlantı yollarının yapıldığı bölgedir birincisi. İkincisi de e, maalesef e, diğer bölgeler için söylüyorum, diğer bölgeler kadar tahrip edilmemiş yaylalara sahiptik biz. Yani Ordu'da, hmm. Giresun'da, Trabzon'da çok daha önceden girilmiş, yolları yapılmış, neredeyse imarlaşmış yaylalar varken bizim yaylalarımız 5 sene öncesine kadar böyle değildi. 5 sen öncesine kadar bizim Hı -hı. yaylalarımız tamamen kendi mimari otantik yapısına sahipti, evet. ee, bozulmamıştı, hayvancılık devam ediyordu. Ama şimdi imar barışı ile birlikte, yeşil yolda birlikte yaylalar maalesef tanınmaz hale geldi. Ee, İbrahim Bey son bir soru sormak isterim şimdi Buyurun, bu danış... tabii ki. Danıştay'ın kararı. E... Kesin bir zafer midir yani bu yeşil yol tamamen artık bitti diyebiliyor muyuz yoksa... E, Yok diyemiyoruz, diyemiyoruz diyemiyoruz çünkü Danıştay e, yürütmeyi durdurma e, itirazımızı bizim değerlendirdi. Davanın hmm. esasına dair bir karar vermedi ama e, verdiği karar gerçekten demin e, az önce okuduğum gibi davanın e, esasına ilişkin bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu dosya... Danıştay 6. Dairesi'ne gidecek asıl kararı verecek merciye gidecek yani bizim umudumuz şu sonuçta karar şey gerekçesi çok sağlam bilirkişi raporları vesaire ortada biz Danıştay 6. Dairesi'nin de Yeşil Yeşilyol'la ilgili plan kararında bu gerekçeyi kabul edeceğini umuyoruz bekliyoruz dolayısıyla muhtemelen oradan kesin bir karar çıkartırız. Evet mücadele edenlerin eli oldukça kuvvetlenmiş durumda yani sizde bu zaten mücadeleyi uzun zamandan beri verenler evet. arasındaydınız. Evet Dolayısıyla arasındayız. Bu, bu koşullar içerisinde nadir çok nadiren böyle iyi haberler Türkiye'den özellikle <gülüyor> verebiliyoruz ama mücadele kazandırabiliyor her bu kadar ağır koşullar altında yaşıyor olsak bile. Peki İbrahim Bey çok teşekkür ederiz süremizin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Biz daha teşekkür fazla, ederiz. Biz daha fazla e, gelişme oldukça yine size bu şekilde bağlanmak tabii isteriz. Ki, tabii ki. <gülüyor> Her zaman e, biz biz size teşekkür ederiz bizim sesimiz olduğunuz için. Çok teşekkür ederim. E, i̇yi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Açık kaste.